Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Açık Futbolda sizlerle bir iteyim, Radyo Havan'dasınız. Evet, Süper Lig ara verdi çünkü milli takımların maçları vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları oynandı, ee, Türkiye ikinci ve üçüncü maçlarına çıktı. Ee, üç maç sonunda Fatih Terim yönetimindeki milli takımın topladığı puan 1. Grubumuzda İzlanda ve Çekoslovakya 9'ar puanla zirveyi paylaşıyor. Bu grubun favorisi olarak gösterilen Hollanda ise 3 puanla o da hayal kırıklığı yaratmış durumda. Görünen o ki Türkiye ve Hollanda grup üçüncülüğü için mücadele edecek. Ama Hollanda toparlayabilir henüz tam olarak kaybetmiş sayılmaz ama Türkiye psikolojik olarak dağılmış durumda. Çekoslovakya İstanbul'da 2-1 yenildik. E, Letonya ile de dışarıda 1-1 bir bir berabere kaldık. İki maç oynandı. Milli takım öyle ya da böyle bir sonuç aldı. Ama Türkiye Fatih Terim'i tartışıyor. Fatih Terim'i konuşuyor. Fatih Terim'in sözlerini irdeliyor. E, Türkiye liderden Liderin yönetimindeki oyunculardan ziyade o liderin yarattığı atmosferin etkisinde. Fatih Terim Çekoslovakya maçı öncesi yaptığı basın toplantısıyla bir klasiğini daha bizlere izlettirdi. Geçmişte de basın toplantılarında milli takıma ya da kendi çalıştırdığı kulüp takımına bir motivasyon unsuru yaratma yolunu seçer. Eğer takımda bir ateşleme ihtiyacı varsa bir sanal düşman yaratır ve onu oyuncularına e, anlatır. E, genelde de medyaya karşı başlatır bu savaş. Yine öyle oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2008 versiyonunda yani Euro 2008'de Fatih Terim e, bu unsuru çok kullandı. E, çok sevdiğimiz e, Değer verdiğimiz Şenol Güneş'te oyuncular da 2002 Dünya Kupasında bu yolu seçmişlerdi. O zaman da basına çok kavgalıydı. Ama o zamanki kavgada özellikle Şenol Güneş açısından bir haklılık payı vardı. Çünkü e, hocanın saçına giyimine, kuşamına e, dil uzatan spor yorumcuları vardı. Hatta spor diyeyim ki Kim olduğunu belki e, çıkaranlar olur. E, şimdi benim de çalıştığım Hürriyet gazetesi Gökhan Tören'in olayını gündeme getirdi. Aslında futbol kamuoyunun konuştuğu içten içe ama nedense haberini yapmak istemediği bir olaydı bu. E, bir iki iddia şeklinde yazılmış, çizilmişti ama bu Şöyle esaslı bir şekilde ortaya koyup soru soran Doğru Düzgün e, Hürriyet gazetesi oldu. E, 8, e, yanmıyorsam 8-9 Eylül ya da 11 Eylül tam karıştırıyor olabilir ama e, İzlanlı maçının sonrasıydı öyle söyleyelim. Neydi olay? Şuydu. E, daha önceki bir milli takım kampı sırasında Ama barda ama otelde Gökhan Töre ile Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak arasında bir tartışma yaşanıyor. Ve Gökhan Töre e, bu iki arkadaşına silah çekiyor, silahla e, tehdit ediyor. Ve sonrasında e, bu iki oyuncunun Gökhan Töre ile aynı takımda oynamak istemediklerini beyan ettikleri dile getiriliyor. Ee, milli takım İzlanda ile oynadıktan sonra e, Gökhan Türen'in neden milli takıma çağrılmadığını sorduk. Yani Fatih Terim göreve gelir gelmez onu milli takıma almış ve fena maçlarda oynamamıştı. Hatta ben Beşiktaş'taki e, görüntüsünden daha iyi bir görüntü çizdiğini, Fatih Terim'in onu çok daha iyi kullandığını Düşünüyordum Çünkü daha az topu ayağına tutan bir Gökhan Töre vardı sanki. Tabi bu son iki maçta öyle olmadığını gördük. Gene Beşiktaş'taki alışkanlığıyla oynuyor. Her neyse konumuz bu değil. Gökhan Töre iyiken milli takımda birden kesiliyor. Ve bundan dolayı olduğunu ve böyle sorular olduğunu ortaya koydu hürriyet. Herhangi bir cevap gelmedi milli takımdan. Yani oysa ki kamuoyu önünde milli takım yetkililerine sorulmuş bir soru. Cevap gelmedi. Sonra Çekoslovakya ve Letonya maçlarının kadroları açıklandı. Gökhan Töre var ama bu kez Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu yok. Bu bir tesadüf mü diye sorduk. Ömer Toprak'ın bir maç cezası vardı. Ee, hani Çekoslovakya maçı kadrosunda olmayabilir. Ama her iki oyuncunun sakat olduğu açıklandı. Bu yüzden gelmedikleri söylendi. Şimdi Gökhan Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak 3 kurbetçi oyuncunu arasında silahlı bir e, tehdit e, iddiası var ve e, bu üçlü olaydan sonra milli takımda tesadüfen buluşmuyorlar. Bu tesadüf kelimesi de e, daha sonra Fatih Terim de kullandı. Letonya Türkiye'yi 2004'te elemişti. Ne diyorsunuz diye sorulduğunda tesadüf demişti. Şimdi Letonya ile beraber kalınca bir kez daha Letonyalı gazeteciler sordu. Tesadüf mi bu da? tesadüfün daha büyüğü dedi. Yani inanılmaz bir zorlama diyeyim. Bu normal soruyu sorduk. Hani memlekette biliyorsunuz gazeteciler artık Soru soramaz hale geldiler. Ne siyasetin liderine sorabiliyoruz, ne futbolun liderine sorabiliyoruz. Soru sormama erdem sayılır oldu. İlgililer konuşacak, siz onu olduğu gibi aktaracaksınız. Buna gazetecilik diyorlar. Artık yakında bunu da göremeyeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Bir ara verelim uzatmayalım sözü aradan sonra konuyu devam ettirelim. Geri gelmez misin sen Geri gelmez misin eri gelmez misin geri gelmez misin sen acı verme gelmez misin geri gelmez misin geri gelmez misin sen verin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 sen acı verme Ben Kenan Başaran Açık Futbol devam ediyor. Radyo Havandasınız. Evet Fatih Terim'in Çekoslovakya maçı öncesi açıklamalarına dair konuşuyoruz. Eee Çekoslavakya maç öncesinde çıkıp işte yarın şöyle oynayacağız böyle oynayacağız işte bu çok önemli bir maç buradan 3 puan almalıyız vesaireden ziyade hoca şöyle bir giriş yaptı çok kısa konuşacağım Gökhan Töre olayını siz, siz de zaten bu yüzden buradasınız diyerekten bir ön yargılı giriş yaptı. Ee, kısa dediği konuşma bütün konuşmanın %80'lik bir dilimini zaman dilimini kapladı. Varın gerisini siz düşünün. E ne oldu peki? E, üstü kapalı hürriyetin logosunu tarif ederek hürriyet olduğunu herkese sezdirip ya da algılatıp e, bu tür haberlerin işte milli takım maçının öncesinde olmasının yanlışlığından, milli menfaat vesaire klasik hamasi açıklamalar. E, Efendim söyleyeyim babaları konuşturuyorsunuz. Niye babaları konuşturuyorsunuz? 2008'de de anneler konuşturulmuştu. Siz hasta mısınız arkadaşlar diye sordu gazetecilere. Şimdi nedir? E, milli takımla ilgili iddialara konu olan iki futbolcuya ulaşılmaya çalışılmış, iki futbolcu da konuşmamış. O zaman gazeteci onlara en yakın olan isimlere konu gider. Babalarına ulaşıp babalarından bu demecin alınmış olması fevkalade önemli. Gerçekten gazetecilik başarısıdır. Kim ne derse desin. Ala gazetecilik yapabilme olana bulmaktan dolayı da mutlu olur hale geldik. Hasılı, e, milli menfaat, milli dava sadece sizin baktığınız yerden mi? Ben de şöyle bir milli takım hayal ediyorum. Ben de şöyle bir milli takım milli menfaat gözetiyorum. E, ahlaklı, e, turist, e, açık, sözlü. Yalanda olan olmayan, centilmen, arkadaşına tekme atmayan, arkadaşına yumruk atmayan, arkadaşına silah dayamayan, futbolculardan oluşan bir milli takımın uluslararası alanda bizi çok daha iyi temsil edeceğine, bunun milli çıkarımıza daha uygun düşeceğine inanıyorum. Yani sadece kazanan ama kazanan ama sevilmeyen bir milli takımı istemiyor olabilirim. 2004'te Yunanistan Avrupa şampiyonu oldu ama öyle bir antipatik futbol oynadılar ki her ne kadar bazı insanlar işte savunma futbolu, savunma sanatı diye övmeye çalışsalar da sempati göstermeye çalışsalar da ama yok 2004 Yunanistan'ın oynadığı futbolu sevilmedi ve kimse de e, o futbolu hatırlamak istemiyor e, ama kağıt üstünde o, şampiyon olmuşlar. Ama öyle takımlar vardır ki finallerde kaybederler. Ama bir şampiyondan çok daha sevilirler. Yıllarca e, konuşulurlar. 74 Hollanda, 78 Hollanda. Efendim söyleyeyim 2006 Almanya yarı finalde kaybetmiştir. E, bazı kupalarda yine Brezilya 1982 vardır. 1994'te Brezilya şampiyon olmuştur ama. Hiç de sevilmemiştir. hiç Çünkü finalde penaltılarla kazanmıştır. Bildiğimiz Brezilya değildir. Ama bakın 2014 e, Almanyası sevilen bir şampiyon olmuştur. Çünkü Almanya'nın bildiği kılıplarını kırmış, çok tatlı bir futbol oynamıştır. kadrosu da çok het, e, heterojendir, homojen aynı uyruklu insanlardan oluşmamıştır. Sempatik, güzel bir takım olmuştur. Hasılı e, yani milli menfaat Her şeyin sınırlarını siz mi çizeceksiniz, siz tanımlayacaksınız, biz o tanımları kabul edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir haber yapılamazmış vesaire vesaire. Efendim spor diyen, futbol diyen, 1956'dan beri gazetecilik yaptığını söyleyen abilerimiz, abilerimiz, duayenlerimiz de çanak tutuyorlar. Böyle bir gazetecilik olmaz diye. Ama aynı abiler, abiler Duayanlar e, yabancı bir milli takım kötü sonuçlar aldığında, medya onları yerden yere vurduğunda, eleştirdiğinde, hatta dalga geçtiğinde, hatta hakarete varan ifadeler kullandığında da dönüp bize bunları örnek gösterip, e işte medya budur, böyle eleştirir, biz ne yapıyoruz, alkışlıyoruz, eleştirmiyoruz, soru sormuyoruz, böyle E, efendim söyleyeyim e, sadece ve sadece hani hep bize diyorlar ya marjinal. Kendileri aslında bazı marjinal e, çıkıntılıklar yaparak e, ilgi oda olmaya çalışıyorlar. E, o yüzden Fatih Terim'in milli ile benim milli menfaatim bağdaşmayabilir. E, ben e, onu eleştirmek mükellefim. İyi ama e, iyi ya da kötü eleştirmekle, tenkitle mükellefim. Benim işim bu. Ben gazeteciyim. Soru sormaya çalışırım. E, analiz yapmaya çalışırım. Siz de yolunuzu, yönteminizi belirlersiniz. E, ya o tenkitlerden nasiplenirsiniz ya da hayır. Baş, e, kendi bildiğinizi okursunuz. Başarılı olursanız eyvallah olamazsanız da e, bu da eyvallah. Ya. Nedir bu? Sürekli... Hani o kadar başarı kültü etrafında dönüp duruyoruz ki buna karşılık e, epitopu iki tane, üç tane Avrupa Şampiyonası bir Dünya Kupası görüyoruz. Bu bu kadar başarıya taptığımız e, zaman dilimine yani ne diyelim 90'lardan günümüze kadar. E, i̇lginçtir. E, bakın 70'lerde, 60'larda, 70'lerde, 50'lerde Yani çok büyük başarılarımız yoktur uluslararası anlamda takım düzeyinde aman aman kupalar yoktur, dereceler yoktur. Ama ne gariptir. O günlerden bugüne kalan efsane sayısı çok daha fazladır. Yani bir Betin Oktay, bir Can Bartu, bir baba hakkı e, kültü yaratabilmiş değiliz. Efsanesi yaratabilmiş değiliz hala. Neden? Yani düşünün ki UEFA şampiyonluğunu kazanan bir Ee, jenerasyondan nedense kahraman çıkartamıyoruz. Çünkü e, çünkü e, biraz ne diyelim o mahalle şıklığını kaybettiğimiz o mahalle şıklığıyla bezenmemiş sportif başarılar sadece ve sadece istatistik veriler olarak kalır ki bu da efsanelik için, efsanelik için Yetmeyebilir. Son bir ara dönüşte e, toparlayıp kapatıyoruz. Tamam mıyız? Artık tanışıyor muyuz? Yaraşıyor muyuz? Zamana, Yaman Bir İkimiz toz, duman mıyız Karışıyor muyuz Hayata Yazı bir kenar. Can I Sen ben Kenan Başaran, Açık Futbol'da son bölümdeyiz. Sizler Radyo Havandasınız. Evet, milli takım e, yine e, teknik direktörünün e, ön planda oldu. Onunla, onun belirlediği çizgilerde top sektirip duran bir kamoyu ve nihayetinde toplanabilen bir puan e, ve oy. Euro 2016'dan vazgeçme sinyalleri 2018 için yeniden yapılanma için hamle başlatmış. Bu kaçıncı yeniden yapılanma? 2004'ten beri yapılan yapılan yapılan bir şey yapılmıyor. Yani yapılandır yapılandır ama hiçbir şey çıkmıyor. Ortaya sadece bunun için soyunan insanların kendi... E, hayatlarını yapılandırdıklarını görüyoruz. Güzel güzel paralar kazanıyorlar. Aylık 800 bin lira para kazanıyor bugünkü hocamız. 800 bin lira aylık. Ve ortada henüz birlikte çalışacağı ekibin şeması yok. Doğru düzgün. Türkiye Futbol Federasyonu'na bakınız. Onu da haber yaptık. Ona da bir cevap gelmedi. Şimdi 2018 için yapılanıyoruz. O da olmazsa 2022, o da olmazsa 2026. Böyle gider yani. Bir Avrupa şampiyonası için, bir Dünya şampiyonası için yapılanıp dururuz. Ve e, dediğimiz gibi önce a, zihinsel bir yapılanma şart. Örneğin 3 kez karşılaştığın son 10 yılda 3 kez karşılaştın Letonya'ya bir kez daha galip gelemediğin zaman tebrik edeceksiniz. Bu da bu daha büyük tesadüf diyerekten burnunuzdan kıl aldırmamaya giriştiğiniz zaman komik oluyorsunuz. Bütün o apoletlerinize rağmen, bütün o şaşalı, o triplerinize, o havalarınıza rağmen çok komik oluyorsunuz. Çok. Evet, e, Milli Takım haftası sona erdi. Hafta sonu e, derbimiz var. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi var. Ee, yine efendime söyleyeyim işte bir hoca için e, son fırsat, son çare. Kalırsa, kazanırsa kredisi uzuyor. Kaybederse kredisi bitiyor. Ee, seyirci bakalım doldurabilecek mi? Elektronik bilet, passolik ile e, darbe yiyen tribünler bakalım teslim olmuşlar mı göreceğiz. Ve ve yine e, şunu da görebilecek miyiz, e, iki, yani derbi sonunda iki takımın forma değiştirdiğine oyuncularının şahit olabilecek miyiz? Yoksa yine o hır gürle manşetlere çıkan ve ancak o şekilde Avrupa medyasına haber olabilen o da küçücük bir derbi olarak mı kalacak yoksa E, futboluyla, sonucuyla ve sahadaki futbolcuların memleket giriş hatının aksine centilmence oynayacakları bir der mi olacak? Göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deniz kokusu getiriyorum, nemsinmiş tuzlu bedenime. Sabah ayazından gözlerim kırmızı bir şarkı tutturmuşum. I'm Yarım gün uzakta Ankara sokaklarında uslu kentli oynamak için yine gazetelerin okuman yine gece bıknığı yine sabah telaşlarına alışmak için deniz kokusu Kavurmuş kendimi bir sevişme sonrası gibi. Neden? Yarım gün uzakta Ankara, sokaklarında uslu kentli oynamak için. Yine gazetelerin okumak, yine gece bıkkınlığı, yine sabah telaşlarına alışmak için deniz kukusu getiriyorum. Neş kavurmuşun gibi, bir sevişme sonrası gibi. Neden olursanız ve yalınım? Hazırlayan Mesunan, sunan Kenan Başar'a